Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugünkü konuğum Güneşin Aydemir, e, Buğday Derneği Başkanı, e, Yönetim Kurulu Başkanı e, bize telefonla e, bağlanıyor olacak. Merhaba Güneşin, hatta mısın? Evet hattayım, buradayım. Ha, nasılsın? E, Çanakkale'den bağlanıyorsun bize. Çok teşekkürler vakit ayırdığın için rica ederim Evet küçük buydayım süper ee, şey şimdi seninle e, konuşmak istedim Çünkü bu hafta sonu önemli bir e, olay var e, bir toplantı var Eko kadın toplantısı e, ve bunu buğday Derneği düzenliyor e, biraz bilgi verebilir misin Eko kadın toplantısı nedir ama daha da önemli hani bir kadın olarak da şunu da sormak istiyorum bir kadın olarak e, neler yapmamız gerekiyor e, Eko kadın e buluşması ya da Eko Kadın Eğitimi e, nedir? E, şöyle e, aslında e, tabii bir tüketim kültürü içerisinde yaşıyoruz. Tüketim toplumu içinde yaşıyoruz diye söylüyoruz sürekli olarak. Buna dair rakamlar veriyoruz. Bilimsel araştırmalar yapıyoruz. E, genel olarak bu e, e, tüketici topluluğu, popülasyon içerisinde kadınların çok büyük rolü var. E, aslında bu tüketim trendlerinin oluşmasında da büyük rolü var. E, neredeyse hani, e, modadan, e, sağlığa, gıdadan beslenmeye, e, kozmetik e, gibi konulardan işte temizlik malzemelerine kadar bir eve giren, günlük yaşamımızı oluşturan bir eve giren e, pek çok e, ürünü e, kadınlar seçiyorlar. E, ve kadınların bu konuda son derece bilgili olmaları çok çok önemli bizim için. Çünkü bilgi olduğu noktada seçimleri etkileyebildiğimizi düşünüyoruz. Ve ekolojik yaşamla ilgili bilgileri özellikle sadece kadınlara kadınlarla paylaşacağımız bir program hazırladık. Buğday Derneği olarak. Bu program iki gün sürüyor. Bu programın ilkini geçtiğimiz Mart ayında İstanbul'da yapmıştık ve çok çok ilgi görmüştü. Şimdi Çanakkale'de yapacağız. Bu haftasını yapacağız. 5-6 Ekim tarihlerinde. cumartesi pazar. Hı -hı. Ve bayağı başvuru var buna da. İki gün sürecek gene. Peki böyle hani dersler şeklinde mi olacak ya da pratik uygulamalar şeklinde mi yani? Şimdi aslında şöyle... Yani hem ders kısmı var Hem tartışma kısmı var Biz bu program içerisinde Şöyle yapıyoruz Aslında kadınların çoğu Yani pek çok şey biliyor Ve pek çok Düşüncesi var Bu konuda Uygulamadan ziyade Deneyimlerin paylaşılması için Gereken ortamın Sağlanması önemli burada Elbette ki ders Kısmı olacak yani neden böyle bir programa ihtiyaç duyuldu ve dünyamızın durumu nedir? Biz tüketerek günlük yaşamımızdaki seçimlerimizle buna nasıl etki ediyoruz? Bu etkiyi tersine çevirmemiz mümkün mü? Ve elbette ki mümkün diyoruz. O zaman nasıl sorularının cevaplarını vereceğiz? Ve bütün bunları aslında bu yönde kat et, yol kat etmiş, günlük yaşamını buna göre adapte etmiş kadınlar. Eko kadınlar da diyebiliriz. Ee, tecrübelerini paylaşacaklar bu programda. Ee, i̇stersen programdan biraz bahsedebiliriz. Evet çok sevimli. Bir evet. program olacak evet. bu. <gülüyor> e, i̇ki gün e, olacak demiştim. E, i̇şte ilk cumartesi günü, ikincisi pazar gününe yayılıyor. E, öncelikle... Bir, tabii tanışmayla başlıyoruz ve ekolojik yaşamın temelleri e, ile başlıyoruz. Yani ekolojik yaşam ne demek? Yaşam ne demek? Bunların arasındaki fark ne? Ve e, neden ekolojik bir yaklaşıma ihtiyacımız var yeryüzünde yaşamak için bu noktadan itibaren bununla ilgili bir genel e, sunumumuz var. İşte gezegenin kaynaklarını nasıl e, kullandığımız ve bu kullanımla e, görünmeyen kısmını Nasıl zarar verdiğimiz yani biz sonuçta bir ürün kullanıyoruz ama o ürünün içerisindeki işte maddelere baktığımız zaman yağmur ormanlarındaki ağaçların kesildiğini bilmiyor olabiliriz o ürünün üretilmesi için ya da iklim değişikliğine katkı veren işte karbon gazlarının havaya salındığını bilmiyor olabiliriz. Bütün bunları ortaya koyuyoruz ve aslında yeryüzünün bizim bedenimizden farklı olmadığını anlatıyoruz ki zaten de çok da temaya uygun. Yani toprak ana diyoruz, doğa ana diyoruz. O da dişi olarak biliyoruz. Dolayısıyla burada bir yani kadınların kadın olan gezegenimize desteği gibi bir şey söz konusu. Biraz bundan bahsediyoruz. Ondan sonra kullanım döngüsü ve üretici olmak diye bir konu başlığımız var. Bu da bir ürünün elimize e, üretildiği andan, yani ham maddesi, ham e, den e, ürün olarak evimize gelene ve ondan sonra kullanıma e, girmesine kadar olan süreçlere tek tek bakıyoruz. Bunu bir döngü olarak e, adlandırıyoruz ve ondan sonra... Ürünü kullandıktan sonra ortaya çıkan atık, artık vesaire, çöp, bütün bunlara bir bakıyoruz. Bunları nasıl azaltabiliriz, nasıl dönüştürebiliriz? Birazcık bunlarla ilgili konuşuyoruz. Ee, ve türetici olmak, yani ne üretici ne tüketici, ikisinin ortası bir e, yaklaşım, türetici. Hem e, üretmek bir yandan hem de dönüştürmek, e, böyle bir birey e, olmak, bundan bahsediyoruz. Ee, ondan sonra kırsal yaşam ve kendine yeten bir yaşamla ilgili bir e, sunumumuz var. Burada yine köye yerleşmiş bir arkadaşımız e, sunum yapacak ve kendine yeterli bir yaşamda ihtiyaçların yeniden tanımlanması diye bir konumuz var. Yani ihtiyaçlarımızı yeniden tanımlamamız lazım. Biz e, gerçekten temel ihtiyaç olarak çalışıyoruz. E, temeli ihtiyaçmış gibi zannettiğimiz pek çok şeyi bugün aslında kullanıyoruz ve bunların çoğu lüks. Hı hı. Yani hiçbir şekilde ihtiyacımız yok ama ihtiyacımızmış gibi hayatımızın içindeler. Birazcık buradaki farkındalığı e, oluşturmak için böyle bir konumuz var. Ve e, hemen arkasında alışveriş alışkanlıkları, güvenilir gıda ve beslenme, e, bu konulara gireceğiz. Ekolojik ürün nedir? Doğal ürün nedir? Toplum destekli üretim ve kullanım nedir? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Bitkisel ağırlıklı beslenme ile ilgili konularımız var. Ee, aynı şekilde süpermarketlerden aldığımız ambalajlı gıdaların ya da ürünlerin e, üzerinde yazan bu etiket okumayla ilgili bir ders var. Gıdamızı nasıl seçmeliyiz? E, bununla ilgili e, bir konu var. Ee, koruma ve saklamada geleneksel yöntemlerle ilgili bir e, konumuz var. Burada kadınların çoğu birbiriyle zaten e, bildiklerini paylaşacaktır diye düşünüyoruz. <gülüyor> hı hı. Ee, daha sonra bir başka konu e, temizlik e, malzemeleri. Evimizin içerisinde neredeyse bir kimya laboratuvarı e, hacminde Maddelerden oluşuyor yani temizlik malzemeleri adı altında aslında çok ciddi e, zararlı etkileri olan ve kirletici temizlemesinden ziyade kirleten e, ürünler bunlar. E, bu ürünlerin e, içeriklerine bakacağız. Ne gibi zararları olduğunu e, söyleyeceğiz. Ve e, bunların alternatifleri neler olabilir? Onların formüllerini e, vereceğiz. Bizim aynı zamanda gerçek temizlik... E, Adını verdiğimiz bir atölye çalışmalarımız olmuştu. Buğdayın e, pazar yerlerinde ve değişik şehirlerde yapıldı bu e, atölyeler. E, bu atölyelerde tam da bu Eko Kadın toplantısından çıkmıştı zaten. E, bu başlık altında hem deterjan temizlik malzemeleri hem de kozmetikler. Kullandığımız kozmetikler yani diş macunundan makyaj malzemelerine işte şampuandan El kremi ne kadar olan bu kozmetik kullandığımız kozmetiklerdeki doğa dostu alternatifler neler olabilir? Bunları kendimiz evimizde yapabilir miyiz? Bunlarla ilgili tarifler verilecek. Ve tabii ki çok önemli bir konu özellikle şehirlerde yaşadığımız ciddi bir sorun çöp sorunu. Çöpe farklı bir gözle nasıl bakabiliriz? Geri dönüşüm, yeniden kullanım. E, konularına e, konularıyla ilgili bilgiler olacak. Mutfak atıklarımızı, kompost yaparak nasıl saksılarımızı, balkon bahçelerimizi ya da işte e, evimizin bahçesini ya da parkları e, nasıl e, toprak açısından verimlileştirebileceğimizi göreceğiz. Aynı zamanda çöp, çöpe e, gıda atıklı artıklarını atarak çöp üreteceğimizi aslında çok faydalı bir... E, malzemeye dönüştürebiliyoruz bunu öğreneceğiz ee, ve son olarak aslında e, konu paylaşımı açısından sağlık durumuna sağlık ve hastalıklara nasıl bakmamız gerektiğine dair e, dair e, fikirlerimiz var mhm Tabi ee, beden sağlığı aslında dünyanın sağlığı, dünyanın sağlığı, beden sağlığı öyle bir bağlantı da var değil mi? Evet tam da öyle ve burada aslında alternatif ya da tamamlayıcı ya da bütüncül tıp belki daha doğru bir deyim. Bütüncül tıp e, konularıyla ilgili e, bir konuyu paylaşacağız. Homeopati'nin e, ne olduğunu ve e, aslında sağlığımızı iyileştirmenin e, farklı bir boyutunu ele alacağız. Evet. Bunun dışında e, kent rehber olabilecek kaynaklar hakkında bilgiler, kentte dayanışma örnekleri, e, yani bu tarzda yaşayan ve bu konulara çözüm aramak için düşünen insanların bir araya gelmesi aslında çok e, çözümü kolaylaştıran ve hızlandıran e, süreçler. Dolayısıyla e, son olarak bunu nasıl yapabiliriz? Kadınların bu çözüm süreçlerini kolaylaştırmadaki rolleri ve bundan sonra hani nasıl daha fazla bu ekokadın çemberlerini artırabiliriz üzerine de bir böyle fikir paylaşımında bulunacağız ve program bu şekilde biteceğiz. Tamam. Çok teşekkürler Güneş'in detaylarıyla anlattığın için tamam. e, bu hafta sonu yapılacak Eko Kadın Toplantısı'nın e, programının üzerinden geçtik. Şimdi kısa bir e, müzik arası verelim. Sonra Buğday Derneği Başkanı Güneş'in Aydemir'e ben aslında şunu sormak istiyorum. E, ekolojik yaşam e, böyle yani şehirdeki insanlar için bir gün yapacakları bir şeymiş gibi geliyor. Belki bir yere taşındıklarını da böyle görüyoruz. E, Derler, ...yeşil bir alana taşındıklarında başlayabilecek bir şeymiş gibi geliyor. Ama acaba şehirde şu anda... ...hani bu, bu programı dinledikten sonra ilk adım olarak... ...kadınlar olarak neler yapabiliriz? Aslında herkes ne yapabilir o adımları sormak istiyorum. <gülüyor> Giving your stuff away Why don't you do right Like the millionaires do Put your stuff on the market And make a million too Woman, she bets on every hand. She's a tricking mother for you. Everywhere she lands, what don't you do now? Like the millionaires do, put your stuff on the market. ...Hasat'a ekolojik yaşam programı devam ediyor. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. E, telefon hattında e, Buğday Derneği Başkanı Güneşin Aydemir var. E, aradan önce Eko Kadın toplantısının detaylarını konuştuk. E, Çanakkale'de yapılacak olan bu hafta sonu. Onun detaylarını tekrar programın sonunda hatırlatırız. Ama e, şunu sormak istiyorum Güneş'in. E, ekolojik yaşam e, sadece e, şehir dışında, yeşilliğin içinde... Yapılan, yaşanmış gibi geliyor. Özellikle şu anda şehirde belki de arabasında bu programı dinleyenler için. Ee, benim için de uzun zaman öyleydi. Özellikle üniversitedeyken veya hemen sonrasında. Buday Derneği ile tanıştıktan sonra bir anda değişti vizyonum ama bize biraz bahsedebilir misin? Ee, bireyler olarak şu anda hani 5 dakika sonra ya da işte ne bileyim ekolojik yaşama nasıl dahil olabiliriz ya da zaten dahil miyiz veya ne yapalım? Hı hı. Valla aslında yani ekolojik yaşamla dahil miyiz sorusu çok güzel bir soru oldu. Ee, hani biz başka nasıl bir yere dahiliz ben onu bilmiyorum genelde. Ee, çünkü hani hep kelimelerin manalarını, anlamlarını gittiğimiz zaman daha kolay anlaşılır oluyor her şey. Ee, yani bir yaşam zaten ekolojik olmayan bir yaşam var mı ben onu da bilmiyorum çünkü sonuçta orada hani e, doğanın döngülerine tabi hepimiz. Hepimiz için gene güneş sabah doğuyor, akşam batıyor, işte ay bir büyüyor, bir küçülüyor falan. Hani bütün bunları değiştirme kudretimiz yok. Dolayısıyla zaten onun içerisindeyiz o sorunun cevabı. Ve bu, biz şehirde olalım ya da köyde olalım ya da kasabada yaşayalım, hiç fark etmiyor. İstersek İstanbul gibi bir metropolde yaşayalım. Birey olarak her an yapabileceğimiz bir şey var ve yapmalıyız. Bunun için Biraz önce konuştuğumuz işte Eko Kadın programı da Zaten tam da bu amaçla Daha çok şehirde yaşayan Kadınlara yönelik Oluşturduğumuz Yani fikir olarak Şehirde yaşayan kadınlara yönelik Oluşturmuştuk Orada zaten bunun ipuçlarını Veriyoruz Ben hep şöyle söylüyorum Genellikle ben ne yapabilirim Diye soran e, hep gıdadan başlamalarını ben e, öneriyorum. Yani çünkü bizim dünyaya dair en yeryüzüyle bağlantılı olduğumuz konu gıda ve bir o kadar da kopmuş olduğumuz konu gıda. Yani bizim sabahtan akşama kadar yediklerimiz, bedenimize aldıklarımız, yapı taşı olarak kullandığımız eee Kullandığımız ve enerji kaynağımız olan gıda e, ile bağımız o kadar kopuk ki şu anda e, bunu yeniden kurmamız gerekiyor. E, bir şekilde üretimini ve ayağımıza kadar gelmesini havale ettiğimiz, başkalarına havale ettiğimiz ve hiç dönüp bakmadığımız bir e, alan gıda meselesi. O yüzden gıda ve beslenme konularına zaten şöyle bir merakla baktığımız anda orada dönüşüm başlıyor diye düşünüyorum. Çünkü şu soruları sormaya başlıyoruz. E, e, bu e, ekmeğin içinde ne var? Bu peynir nasıl yapılmış? E, bunun mayası nereden geliyor? Ya da bir paketli gıda aldığımız zaman sadece e, arkasını çevirip içindekiler kısmına baktığımızda tanımadığımız birçok maddenin olduğunu görmemiz, onların ne olduğunu merak etmemiz, bunları araştırma işine gir girişmemiz, çok çok faydalı Olacak diye düşünüyorum Dolayısıyla şehirde yaşayan insanlara Öncelikle bu konuda Bilgilerini geliştirmelerini Öneriyorum Bunun için Bilgi mevcut Yani ben nereden öğreneceğim bu katkı maddelerinin Ne olduğunu Ya da hangi birini aklımda şey tutacağım O da oluyor. Ya da hangi birini aklımda tutacağım Diye soranlar için Şu an Ulaşılamayacak durumda değil bilgi. bilgiyi ulaşılmış ve sunulmuş paylaşımda e, şu anda. Dolayısıyla ona da ulaşmak zor değil. Bu konuda çalışan sivil toplum örgütleri var. Buğday bunlardan bir tanesi. Yani sadece Buğday Derneği'ne üye olarak zaten o network'ün içine girmiş oluyorsunuz. Ve pek çok şeyden haberdar oluyorsunuz. Onu söyleyebilirim. E, gıda böyle bir konu. E, bu konuya şey yapınca, girince, ayak basınca bu sefer e, mutfakta daha fazla vakit geçiriyor oluyorsunuz. Mutfakta daha fazla vakit geçirince e, o zaman işte e, bu çöpleri ne bileyim bir alışveriş yaptıktan sonra bir sürü naylon torba mesela çıkıyor ve o naylon torbaları şuursuzca bir yere tıkıştırmıyorsunuz ya da çöpe at atmıyorsunuz çünkü onu da düşünmeye başlıyorsunuz. Bu çöp benim hakimiyet alanından çıktıktan sonra nereye gidecek? Ee, ve gittiği yerde işte bir inek mi yiyecek ya da kaç yüzyılda parçalanacak toprağa karışacak, karışacak mı, karışmayacak mı? Yani bütün bunları sormaya başlıyorsunuz ee, ve bunu da sormak çok iyi. Ee, cevabı çok acı ama o acıyı da duymak çok iyi çünkü o zaman e, belki yanınıza bez çanta, sepet ya da fileyle dolaşmaya başlıyorsunuz. Benim sırt çantam var işte her yere götürüyorum onu onun işte bir gözünde file bez çanta hep var ve gerçekten şeyi oyun haline getirdim yani benden daha hızlı naylon torba çeken bir pazarcıdan naylon torba almayan insan olacağım <gülüyor> <gülüyor> ve bunu zamanında engelleyebileceğim çünkü Batı'nın en hızlı naylon torba çeken şeyleri <gülüyor> pazarcıları <gülüyor> bu dünyada yaşıyor ve gerçekten öyle bir alışkanlık olmuş ki ee, Hı -hı. inanılmaz bir şey yani hani Gerçekten hani eğer ben önceden söylemezsem hayır torbaya gerek yok deyip elimi de şöyle engellemezsem o çoktan aldığım şey torbanın içine giriveriyor yani. hani. Evet. E, bir de inanılmaz. E, yani hani pazar torbası bir şey bir de esas eczaneler küçücük ilaç için küçücük torbalar böyle i̇nanılmaz. hiçbir işe yaramayan torbalar veriyorlar evet. Onu böyle onda da, da, da çok hızlılar. İstemiyor musunuz gerçekten falan yok yok istemiyorum çantaya atabilirim. Çantaya sağan şeyleri torbaya koyabiliyor olmamız ya veya bunun normal bir şey olması beni hayrete düşürüyor aslında. Evet ve sadece bunu e, izlemeye başladığımızda kendimizi izlemeye başladığımızda e, aslında ne kadar çok ambalaj üretildiğini o ambalajlar için işte kağıt dahi olsa ne kadar ağaç kesildiğini yani bir şekilde sadece yaşarken yani günlük yaşamımızı devam ettirirken zaten burada bir etkimiz var dünyaya. Bunu kavramaya başlıyoruz. Hı hı. Ve bunu kavradığımız zaman da kendiliğinden cevap geliyor. Yapılacak her şey orada var. Yani sadece bunu kavramamız gerekiyor. Şehirdeki insanlar kompost yapabilirler. Bu kompostu yani mutfak atıklarından atıklarını dönüştürerek çok faydalı ee, ve e, besin maddelerince çok zengin, toprak için çok çok kıymetli bir kompost e, karışımı yapabilirler. Bu karışımı balkonları varsa, saksıları varsa orada kullanabilirler. Ee, Bakın o yok mesela. Yani son derece şeyde yaşıyoruz. Ee, bahçesi olan birine hediye edebilirler. Kendi bahçelerinde sitelerinin bahçesine koyabilirler. Hiçbir şey olmadı. Herhangi bir parkta bir ağacın dibine bile koysalar inanılmaz bir fark yaratır. Ee, onun dışında dediğim gibi alışveriş alışkanlıklarımızla seçtiğimiz evet. e, ürünlerle e, o ürünlerde ekolojik bir duyarlılıkla e, yaptığımız alışverişlerin çok çok büyük etkisi var. Çünkü... E, Tam tersi yani bugün tüketmek istemediğimiz birçok üründe tüketicisi olduğu için üretiliyor hı hı. Ee, ve evet. demek ki bundan şöyle bir basit pragmatik bir yaklaşımım var. Ee, onlar değil bunlar tüketilirse demek ki bunlar üretilecek yani e, böyle bir e, pragmatik yaklaşımım var. O, o zaman yani tüketici olarak e, gücümüzün farkına varmak ve e, bir adım ilerisini düşünmek gibi özetleyebilir miyiz? Yani her adımımızın bir adım ötesinde ne oluyor acaba o adımımızın etkileri ya da bir sonraki anı nedir diye. Böyle biraz daha öngöre öngöre kendi şehir yaşamımızı ekolojik yaşam zaten var ama birazcık daha çevreye duyarlı veya bene duyarlı yani hani bedene duyarlı hale getirebiliriz. Hem öyle hem de daha da e, ileri devam edebilir bu e, bizim sorumluluğumuz. Eğer tüketim kelimesini hayatımızdan çıkarıp bunu kullanımla yer değiştirirsek hmm. aslında tüketim diye bir şeyin olmadığını, her an dönüşümün olduğunu bir ürünü kullandıktan sonra e, daha ne kadar kullanmaya devam edebilirim? Ya da bunun parçalarını ayrıştırdığım zaman ben ne kadar kullanırım? Neye dönüştürerek kullanırım, başkaları da kullanabilir mi gibi soruları sorduğumuz zaman aslında birbirimiz arasında da bir ilişki ağı kurmaya başlıyoruz. E, bu çok önemli, bunu çok önemsiyorum. Hı hı. E, şehirde yaşayan insanlar eğer kendilerine hazır olarak e, sunulan e, bir takım ürünleri değil de kendilerinin üretimine müdahil oldukları e, ürünleri tüketmeye doğru yönelirlerse bu da mümkün. Ee, toplum destekli tarım dediğimiz sistemler hı hı. gelişiyor artık. Bunları insanlar geliştiriyorlar bu arada. Ve e, her biri kendi içinde çok kıymetli girişimler. E, şehirde belli kaliteye sahip, ekolojik duyarlılığa sahip ürünleri kullanmak isteyen tüketiciler hı hı. bu ürünleri üretebilecek duyarlılıkta üreticilerle bir Karşılıklı işbirliği yapabilirler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Güneş'in. Şimdi vaktimiz bitti. Ee, o içeriden <gülüyor> beni durduruyorlar. O yüzden e, şöyle toparlamamız gerekirse aslında bu bütün bahsettiklerin yani zaten Buday Derneği'nin e, hani hep anlattığı şeyler. Ama bu hafta sonu Eko Kadın toplantısını son bir kez daha anons edebilir misin e, kaçıran dinleyiciler için? Sonra da programı evet. kapatalım. Eko Kadın toplantısı bu hafta sonu 5-6 Ekim'de Çanakkale'de gerçekleşecek ama bu Eko Kadın eğitimleri devam edecek. Tarihlerini buğday.org sitesinden bizim elektronik bültenimize üye olarak takip edebilirsiniz. Tamam Çok teşekkürler. Güneş'in aydınlığı Buğday Derneği Başkanı ile konuştuk. Görüşmek üzere Güneş'in. Görüşürüz. E bu çok kısa bir hatırlatma yapayım. Bugün Bakırköy, yarın Şişli, Feriköy ve Beylikdüzü, pazar günü de Kartaltı ekolojik pazarlar sizi bekliyor olacak. Haftaya görüşmek üzere diyelim, iyi günler. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi.